gündemin içeriğinde öylesine çok paydaş var ki bu ezberlerin bizleri nerelere götürdüğü nefret söylemi nefret siyaseti gezidiren işine hakaretler bakan nebatinin saçmalamaları birbirinin üstüne hep kurgulanmış ve gerçekliğini kaybetmiş olan bir ülkenin haysiyetsiz bir biçimde Kürt halkını tekrardan sınava çektiğini ee, Türk devletinin, Türk halkının demeyelim, Türk devletinin vaat ettiği sınava çekmeleri, aklamaya gayret eden Doğu çevrelerinin sur haberi gibi pek çok detayda hep ezberler konuşuyor ve her durumda ezberden okunanlarla bir hayat pratinin üstünde tepiniliyor. Bir hayat-ı tek bir izi kalmasın diye çabalara düşülüyor. de dahilinde normaller yıkılırken yeniden ezberlerden el alınmaya çalışılıyor. Hayat alenen bu satım halde bile isteye kör karanlıkların reyini kılınıyor. Ne evvel ne öncesine artık benzeyen bir kötürüm karanlık sureti, ismen yeni anılan bu güncellikte uygun adım avfaki bir disiplinle güncelleniyor. Başamirle ile şürekâsının suna geldiği bütünüyle başkalaşmış ola gelen bir cerahat sahnarının ta kendisini evriliyor artık. Benzeş, aynı odaklar arasında dolaşıma çıkan bir meram değil. Her gün mota mot aynı kılınan kılavuz çizgilerine sabık biçimde tutkun, gel gelelim sonuçları her defasında çok daha ağır olan yıkımların varlığına şahitlik ediyoruz. Her de mezberler konuşurken, umarsızca gündelik yaşam çekiştirilmeye devam olunurken, yerle bir edilenin insana dair olduğu gözlerden kaçırılıyor. İsmen ileri demokrasi, hakkın ve hukukun, eşitliğin falanın filanın denilirken var edildiği bir ülke, bir ol model olduğuna da de riayetler zikredilirken Türkiye adına hakikatin birbirinden beter ters köşelerden hep ama her defa yarsız bir bir yıkıcılıktan mühem olduğu gözlerden kaçırılır. Biz kavramının enkestirmeden çöpe basıldığı bir yerde basma kalıp laflarla günler geçirilir. Yaz daim bir biçimde nefret adına şiddet ve ötekileştirme gaylesiyle uygun görülen her hamlede bir kere daha bir memleket çatısının yıkımı güncellenir geçmişin katran karanlığı ile bariz bir yüzleşmeye girdiğini iddia eden bir iktidar aygıtının mekanizması için ne kadar fenalık, hangi türden kötülük varsa bunun uygulandığı bir ülkedir mesele. Demokrasi sisteminin bir tek muktedire ait kılındığı, lafta ve tabelada göründüğünden çok olmadığı, kürt illerine var edilen kuşatma halinde mesela belirgindir. Kürdistan saltanını gözlerini kapayanlar için iş bu ülkenin batısında özellikle İstanbul ve Ankara'da Aralıksız fırsat var, fırsat diye uygun adım biçimlendirilen olağanüstü hal kıvamlı, tecrit, sessizleştirme ve belirgin bir teslim ol ihtiyarının her neye mahal verdiği ezber edilmiş olanların bir ülkeyi nasıl bir uçurumun ta en ucuna taşıdığı ispata kafidir. Ki bunun her defasında bu nefret söylemini, nefret siyasetini kurgulayan bir temsil var zaten başarmış ismi lazım değil. Ama bir örnek mesela yeni yaşamdan geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden birisiydi. Van'a giden CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in bulunduğu heyetin esnaf ziyareti sırasında yurttaşlardan Sedat Halkan, diyelim demokratik bir ittifakla AKP-MHP faşist hükümeti devirdik. Gelecek hükümetin bu coğrafyaya bakış açısı nasıl olacak? İnkar edilen birçok şey var. Bizim kendi köylerimizin isimleri bile inkar edilmiş. ilçelerimizin illerimizin isimleri değiştirmiş. Mesela Mustafa Kemal'in bazı demeçleri var Kürdistan üstüne. Şimdi bu halk kendi değerlerini ile yaşamak istiyor. Biz ana dilde eğitim istiyoruz, yerel yönetimlerin öz yönetimle güçlendirilmesini istiyoruz diye bir bahis etmişti. Bu diyalogun ardından HDP'li Alkan'ın evine baskın yapılır. Alkan gözaltına alınır, arama kararı çıkartılır. Bugün yakalama kararının ardından gözaltına alınarak saatlerce emniyete tutulur ve ifadesinin ardından da serbest bırakılır. Bunun yeni yaşama değerlendirir. Diğer seçimlerde olduğu gibi önümüzdeki seçim içinde rejimi ideolojinin sınırlarının dışına çıkamayan partiler Kürdistan'a daha çok uğrar oldu. Bunun nedeni seçim sonucunun yurtsever Kürt halkı tarafından belirleneceği gerçeğidir der. Demokratik uygarlık tarihi ortadır ve bunu baskıyla sindirmeyle geçiştirmeye çalıştıklarına söyler. Gözaltı ve yakalama kararını ise gündeme diyalog düşen diyalog çok desteklenmişti. Çünkü söylediklerimiz aslında bütün boyutlarıyla geliştiremediğimiz ve eksik bıraktığımız demokratik siyasetin yeterince dile getiremediği toplumsal taleplerimizdir. Özgürlük talebini lü ve işbirlikçi çizgide olmadan savunan bütün samimi Kürtler baskı altında olduğunu biliyor. Ama hakikat ben söylesem de söylemesem de yaşıyor ve gizlenemez. Ne yapılırsa yapılsın açığa çıkmaya mahkumdur. Politik Kürt halk gerçekliği de böyledir ve demokratik ulusla şekillenen özgürlük talebimiz baskılar uğrasak da dile getirilmeye de devam edecektir der. Sedat Halka'nın dile getirdiği meram bütün o ezber menzilinde aslında nelerin tam olarak var dediğini işaret eder bir ifşa eder. Düz bir düşmanlık eleminin hal ve istemi dahilinde olmakta olan Kürdün bir asır sonra bir kere daha yok sayılmasıdır ya da hiç addedilmesidir. Buna devam edeceğim. Bir... Müzik arası vereyim. Bu arada surdaki haberi de tabii ki es geçmeden devam edin. Bu arada e, kendisinin kurduğu düzenli üyelerinden birisi işte e, DGM, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başsavcılarından olan Nusret Demiran'ın Namzat ölür. Madama katliamına tahrik var. Kürtçe yeme neden dep milletvekilleri için idam talep etmiş bir insanın hayırla yad edileceğiniz falan zannetmiyorum ama olsun. E, en azından biz bu tarz insanımsı varlıklara, e, öyle diyelim, madem göçüp gitmiş, insanımsı varlıkların da hesap vermeden bu dünyadan geçip gitmelerinin derdinde bize kalıyor. Keşke verseydi hesabı, keşke tek tek anlatsaydı da şu ne menem bir ülkeymiş, ne menen bir adaletmiş, bunu da bir görseydiler. Detek ile başlamıştık. Whispers, Celsius Recordings'tan ikinci sırada, never enough. Hemen arkasına Henry gelecek. Get Me Through DT9 etiketiyle geliyor. d 9 düzeltelim. Burası Sesli Meram. Biz Karşı Radyodayız. forever sure. yeah. Aşırı devam ediyor. Biraz önce ne dedik? İşte kült sorunun nereye uzandığı ya da Setel Alkan'ın aslında banda ne anlattığıydı. Mesela demokratikleşmenin bunca bazıs açılırken CHP'nin bir umut olarak ileriye sürdüğü menzilde kendini ileri sürdüğü menzilde onlar da mı sessiz kalacak yoksa sayeden harekete geçmeye hazır mı olacaklarını bildiren bir sinema ile çıka gelir. Alkan anlattığı şeyler de bir asırdır uzunca bir süre. Gözerde edilmiş olan nasıl, ne şekilde ivedi olduğunda beyanıdır. Görünen köye artık kılavuz hacep etmiyor. Tam da karşısında mesele olduğu gibi yalandır. Kim verecektir kürdün hakkını? Her ne şekilde tahsis edecektir? Eksik kılınan, gasp edilenleri. Yahut hakkaniyeti. Doğrudan bariz bir müşterik mesele olan insan haklarının tahsisini kim var edecektir mesele sahiden? Dile gelmiş olanın yanıtı muktediri böylesine gözaltı kararı ve yaftalama ile verirken memleketin tüm o kalanı CHP ve beraberindeki temsil onunla hareket eden insanların sözüne yana düşer. Hadi HDP'yi saymıyorlar. Bunca zamandır Türk'ün kılınmasından ötesi için tek bir tasarrufun dahi var edemediği bir menzilde asıl yarayı görmek, Alkan gibi milyonların aksettiği hakikati anlamak ne zamandır, hangi zaman? Bu tarz çıkışların hemen arkasını işte... Doğu Çevalli'de bugün galiba Felat Bozarslan'ın bir haberi var. Ee, bir dönem işte aha, adeta hayat durmuştu. Sur ilçesi yeni girişimcilerin çabalarıyla Capcanlı falan bir yer turistik merkeze dönüştü falan diyor. Bodrumlarda katledilen insanlar, ee, evlerin yakıldığı yerler, ee, bilare bir YDG Ağaç gerçekliği ya da PKK gerçekliğinin arasında bir şehir çatışmasının menzili kılınmış. Neredeyse Diyarbakır'ın bellek kutusu Sur Tıpkı Han Çepek gibi, tıpkı pek çok küçeler gibi, küçük yerlerde olduğu gibi halt edilmiş, yerli eksan olunmuş, beton armeden abuk sabuk bir şeye dönüştürülmüş ve buna güzelleme yapıyordu o çevreyle. Tam da işte Alkan'ın dediği şeyler ya da ortaya çıkarttığı hani meram olarak eğlediği ve aslında göstermek istediği şeyler Sedat Alkan'ın. Bu ne zaman hakkımız verilecek karşısına bir Morty'den çıkmış gibi tekrardan silaha tutunmaya ve savaşacağız falan deyip biraz onu değineceğiz zaten ee, Bay Başamir ne saçmalamış diye ve silaha tutunup bir yandan gözdağları veriyor. Ona da değineceğim eğer vakit kalırsa tabii. HDP, HDK bileşenleri ve göç izlere dönüş soruşturma kapsamında baskınlar yapılıyor. Gel gelelim. Mezopotamya'nın aslında kimlere ait olduğu? Ermeninin, Kürdün, Süryani'nin, Ezidi'nin, Alevi'nin, Belki Türk'ün bir ihtimal, belki bir Arap'ın yani genel kompozit ama Kürdün yurdu olduğu e, bugün vardığımız noktada bir gerçekliğini barındırıyor. Ya da e, Diyarbakır'da yaşayan Ermeni'nin ya da Mardin'de yaşayan Süryan'ın de bu ortaklığın bir bileşeni, bir parçası olduğunun gerçekliğini ne zaman ayıracak Cumhuriyet Halk Partisi madem ki iktidar alternatif olduğunu zannediyor ve gerçekten düşünüyor. Hani o seçim yapılacak mı yapılmayacak çok derin bir muamma. Ve bunca basiretsizlik arasında bu yol nereye çıkacak bu meseleyi düşünmek gerekiyor. Mesela bugün e, sözlükte de var otlu gözlemenin yazdığı gibi e, önce muhalifleri giydirip sürtük terörist hain cami yaktılardı. Sonra dünyanın en büyük 10 ülkesi arasındayız. Ekonomimiz şahlanacak dünyanın gözde ülkesiyiz de final yap. Hadi bizim laflarımızı dinlemiyorsun. Bari Kılıçdaroğlu'nun lafını dinle de ne demiş sana? Ağzını kapalı tutup insan san olman açıp tüm şüpheleri oltada kaldırmandan iyidir. Bence dinle demiş. Ee, enflasyon verisiyle enflasyonla mücadele edilmediğini aslında bir hayat bağlamının olduğunu söylüyor mesela. TÜİK açıklamasına değinmedi. Enflasyon %180 halen diyor ki Temmuz'da bir iyileştirme yapacağız diyor. Bas parayı dağıt ne de olsa karşılıksız para darphanede boş kalmasın. Memurlara ek gösterge 600 puan artışı. Temmuz ayında enflasyon farkı artışlarıyla ücretleri biraz rahatlatacağım. Yazışmalarda Türkiye adı kullanacak. Sıdın ötesi harekatları devam edecek. Biraz önceki Kürdün meselesinde olduğu gibi. Bizim Rojava'da, Kuzey Suriye'de e, işgal ettiğimiz yerlerde bile e, yaklaşık iki sene olmuş işgal edilleri Bu işgal edilen bölgelerde ne haltlar yediğini Türkiye'nin çok ağır ee, insan hakları mahkemesinde bir gün gelecek hesabı verilecek mesela. Büyük ve güçlü Türkiye inşasına devam edeceklermiş. Muhalefet Tukaka faiz artmayacak. 81 ile 81 milyon metrekare falan filan fıstık bahçe yapacağız. Hadi bir de bundan sonra yenilebilir kaynaklara destek çıkılacakmış. Ee, teknik enflasyon yokmuş. Hayat pahalılığı varmış. Ne güzel yiyorsunuz bunları deyip Devam edesi geliyor insanın ama bunca saçmalamanın ortasında insanda heves de kalmıyor. Anlatacak meram da kalmıyor. Çünkü bu viteviyelik bu hep ezberden okuyan başamir 20 sene boyunca nam nalına hem muhına kafamıza vura vura artık bir ilgi arsızı oldu. Artık istediğini söylerken hakaret bile ediyor mesela dediğimiz gibi Gezidir'in işine katılanlara. Önce sürtük dedi erkek kısmı içinde çürük dedi. Ee, ne anlamına geldiğini ya da neye çıktığını zaten kendi de çok iyi biliyordu. Tıpkı Kürtleri ayırıştırdığı gibi e, devletçi Kürtler ve işte ötekiler PKK falan diye nasıl PKK tek başına Kürt'ü temsil edebiliyor bunu düşünmediği gibi Gezi'ye katılmış 5 milyon insanı da bir anda resmi veriyor. Bu da yani, Suç İşleri Bakanlığı'nın resmi verisi. E, 5 milyon insan da bir anda terörist haininden level atladı beyefendi. E, yani... ...böyle aklı hayali gelmeyecek bir biçimde o işte hakaret dizinini tekrardan varetti. etti. O da yetmedi. Ee, yaklaşık 9 senedir bir türlü kaydı çıkamayan o abuk subuk camiyi e, işgal ettiler. Bira içtiler. Hatta benim kürbanlı bacılarımızın üzerine işlediler videolarını. Bir türlü bulamadı. Ee, hala yayınlamadı. Onu kesmediği için cami yaktılar abesliğiyle çıktı. Meclise sorulmuş hangi cami, hangi tarihte, hangi gerizir direnişçisi tarafından yakılmış diye. Tabi anlatma yok hak getiri. Bu arada baş baş konuştuktan sonra dolar 16 lira 60 kuruş, euro olmuş 17 lira 75 kuruş. Bunlara büyük olasılıkla sabahları müdahale geldiği gibi altınımız 988 liraları görmüş. Evet. Yani bu şekillendirmeyle bu şekil şaklabanlıklarla beraber hayatın nasıl iç edildiği ya da iç edilmeye devam edildiği de böylelikle kendi kendine gösteriyor. ve Bu istikamette e, pound mesela 20 lira 85 kuruş falan gibi gösteriyor. Vay bana vay bana diye. E, faiz arttırmamaya devam edecek Türkiye'de. Herkese bir bedel ödetip Tayyip Erdoğan aha, ismini söyledik. Hayatımızı ezberden mahvetmeye devam ediyor. Biz sesli meramdayız. Burası karşı radyo. Henry'yi dinlemiştik. Get me true. Hemen arkasına Henry was full of love. Radiate. Hemen arkasına Matt View. Bu sefer konuk olarak Marvel Sinema'yı konuk ediyor. Providence partisi. Soğuk 20 yıldır iğrenç durumda. Çünkü edebiyatımızı, literatürümüzü değiştirdik. Bir cumhurbaşkanı eğer zillet, illet, sürtük, mürtük gibi gayrimeşgul kelimelerle uğraşıyorsa bu ülkedeki çarkların tamamı sönmüş durumda. Bundan 50 yıl sonra tarih hiçbir devlet bilgisi olmuyor, ekonomiden anlamıyor. etrafına topladığı şakçakçılarla Osmancılık oynayarak bir ülkeyi nasıl mahvettiğini ve koca bir bu ulusun bunu nasıl seyrettiğini yazacak tarih bunu yazacak 1923'te bir aileden aldığımız egemenliği Türk halkına bağışladık. 2002 yılında her ne hikmetse tekrar Türk halkından alıp bir aileye bağış ettik. O günden beri işimiz rast gitmiyor. 22 işiyle oynanan bir futbol müsabakasında 4 hakem bize kamera sistemi var. Zor yönetiyor. 85 milyon biz tek lisana teslim ettik. Bu ülkeyi yazık ettik, mahvettik. biliyor musunuz? Savaşarak aldığımız bir ülkeyi devişerek gelen bir topluma teslim ediyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Yani havuz medyasına bakar mısınız? Manşetten 6 gazete şahlanıyoruz diye yazıyor. Sabah %13 zamanlar. Bir medyanın moderatörleri parti temsilcisi gibi çalışıyor bu ülkede. Ülkenin insanına doğruyu söylemiyor. Bu ülkeden sen ne dersin ya? Gezi'ye de bağıracaktır. Gezi ilan et diyecektir. Ama Gezi bu ülkenin onurudur. 80 darbesini birebir yaşamışsanız. O günlerde de bizi bu şekilde kandırdılar. Kardeşi kardeşe vurdurdular. Şimdiki yönetim aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Sırf 3-5 tane yaşlı makamında, koltuğunda sabit kalacak diye bizim geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini şartmasınlar. Biz bu senaryoyu seyrettik ya. Bir daha izletmeyin bize. Türk halkı bunu istemiyor. Hangisi bir yerine sen sarak diye kızar. Hangi kuş sen farklı ötüyorsun diye diğerine yasak koyar. Dininden dilinden dolayı. Diyor insanlar ya. Benim jenerasyonum görmeyecek. Ama bundan ne oluyor sonra siz emin olun o yiyeceğiz. Durum gösteriyor. Yani %78'ten enflasyon var. Dolar 16 bin lira olmuş. Sen savaşta olan bir Ukrayna'dan bu yudayı alıyorsun. Rusya'dan bilmem ne alıyorsun. Bununla Türk halkının hayatını idame ettiriyorsun. Sonra kalıyorsun efendim şahlanmış. Hayır efendim ne nasıl ya. Sistematik olarak sanayi, tarımı, ahlakı, hukuku ve adaleti tamamen bitiriyor. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Bu kadar basit bir net bir şekilde... Kendine muhabir mikrofonla konuşmuş bir beyefendi. Farklı da olabilirdi ama gerçekliği bu kadar yalı bir biçimde anlatabilmek ne kadar mühim, ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Bu şartlanmışlıklar ve bu şarlatanlıkların içerisinden bir ülkeye var mi? Bunun meselesini de sormaya ve sorgulamaya devam ediyoruz. Bu arada enerji sahiçisi Mehmet Ali İçindere gözaltına alınırken darbe ediliyor. Ee, Sabancı Holding önünde Sabancı'yı da utansa diye Zeynep Kuray gibi e, bir avuç İnsanda temsil ettikleri o işte Türkiye'yi beraber şey yapıyoruz Kalkındırıyorlarmış falan Bunların da ne menem bir e, Olgu olduğunu da karşımıza Çıkartıyor Bayi Nebati'nin sözü var Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik Yoksa enflasyonu düşürmek için Çok sebirler alabilirdik çok sert Yüksek faiz artışı yapardık O zaman da üretim dururdu bu sistemden dar gerilleri hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor der. Gözlerimdeki ışıltı halinden halkla maytap geçen bir trajikomik sureti evrim. Yönetim katının sermayenin oyuncağı kalındığı bir Türkiye gerçekliği. Allah bereket versinler coşu ülke halleri. Muazzam rezilliğin içerisinde bir nebati sana ya. Alsanın nerene dayarsan daya. Dedik ve bu rezilliğin içerisinde... Palas Pandoras bir ülke yönetiminde devam ediyor. Tabii bu arada işte e, aslında CHP kendine rakip görmeyen AKP ve MHP ikilimi BBP ile beraber HDP'ye saldırıyor. HDP, e, Halkların Demokratik Kongresi bunun bir bileşeni. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan genel merkezi binasında sabah saatlerinde baskın yapılıyor. Tekir'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı illerde... Işte, Materyaller istemesinin neticesinde 11 ilde pek çok yere baskın yapıyor. Ee, sabah saatlerinde HDP binası, HDK binasının giriş kapısı ve içerideki kapılar polis tarafından kırılıp baskında flama ve bayraklar dağıtılıp 4 bilgisayar ve dijital materyallere el konuluyor. Göç İzleme Derneği, Göç İzler, İstanbul Şirinevler'deki binasına baş, baskın yapılıyor. Gözaltına alınan isimler HDP Genel Merkez Yöneticisi Abdurrahman Öztürk, Parti Meclisi Üyesi Kenan Yıldız, 50'ler il Başkanı, bazıları ilçe Örgüt Yöneticisi, HDP Beylikdüzü İlçe Eşi Başkanı, Edirne İl Eşi Başkanı, e, Tekirdağ Eski İl Başkanı, Yöneticiler Ömer Güven, Hüseyin Gözen diye uzayıp giden bir liste ve bu isimler sadece bilinenler. E, kanser hastası da gözaltına alınmış Mezopotamya Ajansı'na göre. E, Behiye Kamaç, Mehmet Salih Demir ve işte. KHK'lı olduğu gerekçesini mazbatası AKP'li adaya verilen Tuşba Belediye Başkanı Eş Başkanı Yılmaz Berki gözaltı sayısında altabileceği belirtiliyor. Ee, Saadet Fırat Kanser Hastası Bingöl İl Eş Başkanı Kanser Hastası Fırat'ın İbrahim Ant köyünde gözaltına alındığı il Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildiriliyor arkasız işte bu bitimsiz şekilde yapılan şeylere karşı HEDK Sözcüsü Esengül Demir'de mesela polis baskının mafya denileti yöntemiyle gerçekleştirdiğini ve buna mücadeleyle direneceklerini beliriyor. O nasyonun amacı savaş siyaseti ve toplumsuz kapasılıyor. Kamuoyundaki baskıların devam etmesidir. Açık siyaseti yürütüyoruz. Her zaman olduğu gibi de devam edeceğizler. Ee, Sezai Temelli de Van Milletvekili baskılara karşı işte mücadele etmenin önemini ve birlikteliği bir kere daha hatırlatır. Bu baskılar bize yapılıyorsa emin olun ki sıra herkese gelecek. Buradan çağrı yapıyorum artık demokrasi cephesine. Demokrasi ittifakında buluşma zamanı şeklinde de konuşur bu meramını eyler. Bu birlikteliği oluşturabilmekte burada önemli Ezberlerin konuşulduğu bir güncellik yeni yeniden bina edilirken HDP sonra HDK'nin de aksiyonun aleni hedef kalamasının yolu hatta açılmaya devam edilir göz ardı edilmiş asırlık Kürt sorununu tıpkı Ermeniye, tıpkı Süryane, tıpkı Pontus Rum'u, tıpkı Ezidi, tıpkı başka, başka, başka, öteki olarak anılanlara var dediğimiz sorunlardaki gibi yeni yeniden kanatarak bir yol açacağı umulur. Çünkü ekonomi çökmüştür, ahlaken çökülmüştür, hukuk sistemi çökmüştür ki bu patavatsızlardan birini takif edip, Adalet makamındaki patavatsızlardan birini HDP ile ilgili özellikle Selahattin Demirtaş başta olmak üzere pek çok kararda imzası olunan e, bir eski savcıyı e, Adalet Bakanlığı yardımcılığına terfi ettirir Sayın Baş Amir her defasında aymazlıklar, her defasında Suç İşleri Bakanlığı yönlendirdiği kiralık emirerler, gözdağları, işkenceleri nice fecaatinin sürekli güncellendiği bir menzil çıkar. O hallere bir kere daha ülkenin belki de en kesilmeden doğrudan muhalefeti sonlandırılmak istenir. İyi de böyle sonlandırılır mı? Yiyor musunuz hala bu numaralara, bu mavraları? O savaş çığırrtkanlığını ve HDP'yi bile kistilize ederek hani oy gelecek, devşireceğiz ve bir gün şampiyon olacağız üş falan diye yani yiyen yiyebilir ama biz yemiyoruz. Ee, size de tavsiye ederim yememenizi. Matthew Vapor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hemen arkasına Matthew Realism Brezilya'dan Brazilya'dan DMBB Digital'dan gelecek Convodme parçası sonra finale uzanacağız. Burası Sesli Biz karşılıklı bitmez diye. AK Partili bürokratlardan oluşan PTT'nin yönetim kurulundaki genel müdür ve yardımcılarının birbirlerinin iş sözleşmelerini sırayla ettirip maaşlarının 36 katı tazminat bu da yaklaşık 847'şer bin lira aldıkları ortaya çıkmış. E, buna dair de rivayetler dolanıyor. Artık şaşırmıyoruz, üzülüyoruz. Devamlı yalan, devamlı ezber okunan ma mavallar, devamlı pesbayelik içerisinde başamil asıyoruz, kesiyoruz. Öyle şahlandık böyle zımbırtı, zarttırı, zurtturu derken pat geçiriyorlar her defasında hepimize. Biraz daha bedel, biraz daha üzüntü, biraz daha sıkıntıyı. Ne vahametin farkına varalıyor, ne uçurumun kıyısından nasıl bir ülkenin itildiği mesele olunuyor dönüyor dolaşıyor büyük cümleler kurulup duruluyor. Gelgelelim hafsalayı almayacak afak suçlularla sözüm ona bir normal bina edilmeye devam ediliyor. Memleketin 80'lerden 1890'lardan bu yana belki de doğrudan var ettiği ülkenin hazin sureti yanı başında bitiyor. En hakiki müştereklerinden birisi olan siyasi çatı hedef kılıınıyor. Mesela olunmuyor, gündelik dertler zaten öteleniyor. Güncelliğin dibine kadar çürümeyi işaret ederken herden muktedir ilan edilmiş baş aminlerinde oyuncak ülkenin varlığı keskin, elem dolu bir hakikat kılınıyor. İyi de yol nereye? Benzerlerini daha önce gördüğümüz tüm o ayrım eksiltme ve cerahati arka çıkmalarla hayatın normal değil tersi istikametteki hal ve gidişi altı keskinleştirir. Her şeyiyle hemen her anlamda duraksamadan bu çukurlaşan ülke hakikati gerçekken, o ezberleri alt üst edebilmek ne zamandır? Hangi zaman? Ezberler hayatı kuşatırken, hakikat her gün bambaşka yeni sözler, eylemler ve sonuçlarla çıka gelirken, sahiden bütün bu kısır göngüyü nihayet aşabilecek mücadele var edilebilecek midir? Mesele oradadır. Sorgular mıydınız? Burası sesli meram. Biz karşı radyodaydık. Huzursuzluk verebilmek değil maksadımız. Zaten bizler huzursuzuz. Ama gördüğümüz, fark ettiğimiz ve bir bilinçle bu ülkenin de fark etmesini istediğim bir şey elinizin altından, ayaklarınızın altından çekilmeye çalışılan ülke gerçekliği, sindirebiliyor musunuz? İçinizde siniyor mu? Mesela o. Matt Realism We Wait dienbbdigital'dan haftanın vedası. Sesimeram.tamlar.com. Dius çizgi Soundcloud.com ve tabii ki Spotify hesaplarındaki karşı radyo hesabından bizi takip edebilirsiniz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.